Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil Wahid al Qahar. Ve Muhtar. Ve ala alihi Ve Allah'ın Muhtar. Ve Allah'ın Muhtar. Ve Allah'ın Muhtar. Ve Allah'ın Muhtar. Ve Allah'ın Muhtar. Ve Allah'ın Muhtar. Hazreti Salih ve gönderildiği kavim olan Semud kavmini bugünün dünyasıyla da irtibatlandırarak anlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hak anlayışlarımızı, kavrayışlarımızı arttırsın. İnşallah bu güzel yürüyüşten daha fazla istifade edebilme imkanı bizlere sunsun. Mukaddime faslını bugün uzun tutmayacağım. Doğrudan derse girmek istiyorum. Şöyle bir resim göstermek istiyorum size. Bazı meramlarım var size anlatacağım. Bula bula bu resmi buldum. Başka şeyler de belki getirilebilir. Bir yalnız başına bir güvercin var. Bir de yukarıda baya toplu halde duran güvercinler var. Herkes kendi dünyasından bu resme farklı farklı yorumlar yapabilir. Yalnızlığın kıymeti anlatılır mesela bu resim üzerinden. Eğer şiirle aranız iyiyse biraz da efkarlanmışsanız baya böyle efkarı arttıracak bir mesajı var bunun. Yani buna baktığınız zaman epey şeyler dizebilirsiniz. Onun arkasına ben efkar mefkar için değil bu resmi Peygamberler tarihi açısından okumak için getirdim buraya. Diyelim ki ben bunu bu resmi tevhid mücadelesi veren peygamberler nazarından okusam neler söylerdim. Bugün biraz bunu düşününce resim aklınızda dursun. Üç tane mesaj alınabilir bu resim üzerinden dedim. Bu mesajlardan bir tanesi şu bütün peygamberler tek başlarına bu zorlu davanın altına girdiler. Yani peygamberler işe başladıkları zaman inanın ki böyleydi. Düşünün mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi Hira'dan indiğinde bir tek başınaydı. Sonra Hatice'si ona kol kanat gerdi ve arkasında yerini aldı. Sonra da diğerleri oldu. Biz hangi peygamberi okursak okuyalım Hazreti Adem dışında o istisnai bir özelliği var biliyorsunuz. Hep böyle okuyoruz. Onun için bu birinci mesaj burada yerini alıyor. İkincisi bütün peygamberler tek başına ümmet olmanın bedelini ödediler. Bunun da bir sürü örneği var. Şu anda biz Hazreti Salih'i işliyoruz. Hazreti Salih'te de bunun örneklerini görüyoruz. Üçüncüsü asıl çok çok daha önemli olan mesaj o. Bütün peygamberler yalnız olmayı ve yalnız kalmayı hakikati koruma adına göze aldılar. Hiçbir peygamber için uydum kalabalığa diye bir şeye rastlayamazsınız. Eğer dava risalet davasıysa ve siz de o peygamberlerden almışsanız bu işin ahlakına ait ilkeleri bunu bilirsiniz. Toplum ne kadar sizi bazı yanlış yerlere sevk ederse sevk etsin. Gelenek dediğiniz ve birileri için put haline gelen şey ne kadar sizi bazı şeyler için zorlasa. Kanunlar, yasalar, devlet, şu bu aklınıza gelsin her şey. Ne kadar bu manada hakikatin dışında size bazı şeyleri dayatsalar eğer hakikat adına bir şeye inanıyorsanız bu resimde olmayı göze alırsınız. Bu resimde olmak gibi. Mesele bu kalabalığın içerisinde yer alma meselesi değildir. Mesele yalnız başına dahi kalsan hakikatin şanına ve şerefine uygun bir biçimde tavır alma meselesidir. Mesele hak tarafında olma meselesidir. Mesele Allah beğensin de Allah razı olsun da of ondan sonrası olmasa ne olur deme meselesidir. Zor bir şey ama peygamberler bize bunu öğretiyorlar. Eğer bizde Risalet davası diye bir davayı kendimize dava olarak edinmişsek ki inşallah edinmişizdir. Onun derdidir burada bu dersleri yapıyoruz. Bundan başka bir şeyi düşünmemek durumundayız. Elimizden geldiğince de hakka ve hakikate yaraşır bir biçimde bir duruş sergilemenin mücadelesini vermek durumundayız. Ve birbirimize bu zorlu zamanlarda zeminlerde daha fazla hakkı ve sabrı tavsiye etmek zorundayız. Allah haktan ve hakikatten bizleri ayırmasın. Güzel kardeşlerim bugün dersimizin üç tane ana... Konusu var aslında. Bunlardan bir tanesi Hazreti Salih'in tebliğinin muhteva ve usulü. İkincisi Semud kavminin tebliğe verdiği karşılık. Üçüncüsü Semud kavmine gönderilen en büyük mucize olan dişi deve. Üç tane konu ki çok da esaslı konular. Aslında birer birer belki ele alınmalı ve müstakil dersler yapılmalı üzerinde biraz daha ...derinlemesine durulması için ama biz biraz yürümeyi hızlandırabilmek için belli şeyleri veriyoruz. Geri kalanını inşallah sizler dolduracaksınız. Birinci konudan başlamak istiyorum. Hazreti Salih'in tebliğinin usulü ve muhtevası. Yine Kur'an rehberliğinde konuşuyoruz. Hep Kur'an'dan konuştuk bundan sonra da öyle olacak çünkü Kur'an başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar bize bu bilgileri veriyor. Ve çok önemli şeyler bize söylüyor. İnanın kapatıyorsunuz Hazreti Salih'in üzerini sanki bugünü okuyorsunuz. Kapatıyorsunuz Hazreti Salih'in üzerini sanki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okuyorsunuz. Çünkü aynı mesele insan aynı insan dava aynı dava sadece, sadece değişen aletler. Adetler yasalar değişmiyor aletler değişiyor. O aletlere göre de biz bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde anlamaya çalışıyoruz onun için bugün özellikle Hazreti Salih'in tebliğinin muhteva ve usulü çerçevesinden söyleyeceklerimizi de böyle anlayalım ki daha güzel kavramış olalım bakın 10 madde birincisi bütün peygamberlerde olduğu gibi Hazreti Salih de ne yaptı tevhide çağırdı ben birer ayet yazdım ama birçok ayet var Araf suresi 73. ayet hep tevhid Geçen ders zaten çok ısrarla üzerinde durduk o konunun onun için detaylara girmeyeceğim ama geçen ders söylemediğim bir hakikati sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Genelde tevhidi zedeleyenler yani şirke kapı açanlar yani Allah'a ait olan alanları başkalarıyla başka ideolojilerle başka şahıslarla başka şeylerle artık onun altına ne koyacaksanız paylaşanlar bu sapmaya şuradan yola çıkarak sapıyorlar. Allah onlara göre çok uzak. Uzak olan Allah'a kavuşabilmek, erişebilmek çok güç ve zor olduğu için mecburen vesileler lazım. Yani uzak olan Allah'ı kendilerine yakınlaştıracak vesileler edinme gibi bir yanlışa kapı açılıyor. Bu da Allah'ın uzak tasavvur edilmesinden kaynaklanan bir saplantı ve bir sapkınlık aslında. Ve Kur'an bu sapkınlığı tedavi etmek için defaatle Rabbimiz kendisi ben size garibim diyor. Yakınım diyor size. Bana şöyle gelirseniz ben size öyle gelirim diyor. Bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde kutsi hadisi olarak bize aktarıyor. Özellikle biz Semud kavmininde böyle bir anlayışa saptığını görüyoruz. Ve Hud suresinin 61. ayetinde Rabbimiz onlara hitaben diyor ki: "İnne Rabbi garibun mucibun." Benim Rabbim şüphesiz hem garip yani hem yakın hem de dualara icabet edendir. Siz hakkıyla dua ettiğinizde ona o size icabet mi etmedi? Yoksa sizin dualarınızda mı problem var? Şu putlara vesileler edinerek onlara dua ediyorsunuz da o dualarınızı kabul ettiğini mi zannediyorsunuz? Allah'tır mutlak manada garip olan ve icabet eden duaları karşılıksız bırakmayan da sadece odur. Hazreti Salih de Semut kavmine bunlar, bunları söylüyordu. İkincisi kulluğa yöneltme Araf suresinin 73. ayeti insanların... Yaratılış gayesi kulluk bütün peygamberler gibi Hazreti Salih de Abdullah olun dedi Allah'a kul olun dedi. Eğer Allah'a kulsanız başka kimseye kul değilsiniz ama Allah'a kul değilseniz bir sürü kul olduğunuz kapı vardır. Bir tane değildir hevanız hevesiniz putlar şahıslar şunlar bunlar bir sürü sizin taptığınız ilahlar oluşmuştur. Onun için kulluğa yönelterek Allah'a kulluk adına o sorumluluklarını ortaya koyuyordu. Üçüncüsü nimetleri hatırlatma Araf Suresi 74. ayet. Ne diyordu biliyor musunuz? Allah sizi at kaminden sonra gönderdi. Allah'ın nimetlerine mazhar oldunuz. Dağları oyup evler yapıyordunuz. Çölün ortasında pınarlar oluşturdunuz. Ziraatler oluşturdunuz Allah size nimetler üzerine nimetler yağdırdı Salih aleyhisselam da kavmiyle konuşurken diyordu ki bakın Allah'tır size bu kadar nimeti veren sakın körlük etmeyin eğer Allah'a karşı mankörlük ederseniz Allah bu nimetleri çeker alır sizin elinizden diyordu tebliğinde o nimetleri hatırlatma adına da bazı şeyleri yapıyordu dördüncüsü Atlamadım değil mi? Dördüncüsü nasihatlere kulak verme. Araf suresi 79. ayet. Onları nasihatlere kulak vermeye çağırıyor Hazreti Salih. Beşincisi istihbar ve tövbeye yönlendirme. Hud suresinin 61. ayeti orada diyor ki <gülüyor> O halde ondan bağışlanma dileyin ve ona tövbe ile yönelin. Önce istihfarı, sonra tövbeyi söylemesi burada çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? İstihvarla tövbeyi biz Türkçe'de belki birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanıyoruz ama öyle değil biliyorsunuz. İstihvar sözlü tövbedir. Tövbe ise fiili istihfardır. Birinde fiili olarak günahtan yüz çevirme ve pişmanlık duyma var. Diğerinde ise sözlü olarak o günahı itiraf edip o günahtan pişmanlık duyup Allah'tan bu manada mağfiret dilemek var. Ama burada önce istiğfarı sonra tövbeyi arkasına aldı. Önce bir itiraf edin günahlarınızı. Yaptığınızın yanlış olduğunu kabul edin. Çünkü onlar bunu kabullemiyorlar. Doğru olduklarını söylüyorlar. Doğru yolda olduklarını söylüyorlar. Hatta biraz sonra göreceğiz. Hazreti Salih'e ve ona inan, inananlara faturalar kesiyorlar. İşte burada Rabbimiz Salih aleyhisselamın diliyle onlara tebliğ ulaştırırken böyle bir şey söylüyor. Önce istihbar sonra tövbe. Önce Allah'a bu noktada günahınızı itiraf edip sonra günahlardan yüz çevirin diyor. Altıncısı takvaya davet şu ara suresi 142. ayet özellikle takva elbisesini giymelerini konusunda Hazreti Salih onları uyarıyor. Yedincisi elçiye ita itaat şu ara süresi 144. ayet ki bunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Elçiye itaat yoksa orada din yoktur. Özellikle bunu bütün peygamberlerin dilinden okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber onun dilinden de okuyoruz. Burada Hazreti Salih'in dilinden de okuyoruz. Sekizincisi müfsitlere itaat etmeme. Şu ara süresi 20 152 ve 153. ayetler. Yanlış adamlara uymama konusunda Hazreti Salih Kamine uyarıyor. Çünkü hatırlayın çeteler var. Hatırlayın halkı yanlış yönlendiren mele takımı var. Yani gücü, mülkü, iktidarı elinde tutan bir zümre var. Ve onlar zayıfları yönlendiriyorlar ister istemez güçten kaynaklanan bir yönlendirme de halkta yankı buluyor. Ama bu bahsettiğim ayetlerde yani şu Araz Suresinin 152 ve 153. ayetlerde Rabbimiz Salih Aleyhisselam'ın diliyle kavmine diyor ki müsriflere de uyma müfsitlere de uymayın. Bakın müsrif israf eden haddi aşan ve aşırılık yapan her türlü aşırılık. Müfsit ise ıslaha çalışmayan bilakis fesada çalışan. Fesada çalışan ve israf edenlerin ambalajları güzeldir ama siz onlara uymayın diyor Salih aleyhisselam. Dokuzuncusu karşılık beklememe bunu bütün peygamberlerden okuyoruz biliyorsunuz. Yine şu ara 145'te ben tebliğime karşılık sizden bir ücret istemiyorum diyor. Hazreti Salih aynen Hazreti Hud gibi aynen Hazreti Nuh gibi arkadan gelen diğer peygamberlerden de okuyacağız bunların ben size davet ediyorum sizi dine sizi Allah'a çağırıyorum ama bunun karşılığında sizden bir ecil beklemiyorum ecilin sadece para olmadığını biliyoruz değil mi söyledik bir daha söyleyelim taltif de istemiyorum alkışla beklemiyorum beni övün de demiyorum bana farklı farklı payeler verin de demiyorum. Yani ben sizden bunun karşılığında hiçbir beklentiye girmiyorum. Aslında Risalet davasının ahlakının en temel esasını bize öğretmiş oluyorlardı. Sonuncusu da şu azapla korkutma şu ara süresi 156. Artık bu kadar şeyi söyledikten sonra diyor ki dinleyin beni yoksa Allah'ın azabı verecek size. Allah size bu mesajı ilettikten sonra. Eğer siz bu mesaja uygun davranmazsanız bu mesajın arkasından gelecek olan helaktır. Sizin yok oluşunuzdur. Size gelecek olan elem verici ve sizi hem dünyada hem ahirette de küçük düşürücü bir azaptır ki o azabı gördük biz Ad kavminde Semud kavminde de göreceğiz haftaya. İkisi arasındaki farkı da göreceğiz ama o azapla inkar edenlerin bu davete karşı olanların hepsinin nasıl yok olduklarına beraberce şahit olacağız. Peki benim güzel kardeşlerim böyle bir on maddeyle Kur'an'dan gördük bakın. Semud kavmini nasıl davet etti? Tebliğe nasıl konular edindirdi? Ve o muhteva nasıl gelişti? Usule ait de çok önemli şeyler bulunur. Ayetleri okuduğunuz zaman göreceksiniz. Gelin Semud kavminin. Tebliğe nasıl karşılık verdiğini de görelim. Tamam Hazreti Salih'in nasıl tebliğ ettiğini gördük. Kavmi nasıl karşılık verdi onu da yine ayetlerden okuyoruz. Yine o maddede ben özetleyeceğim. Bakın birinci madde çok önemli ve istisnai bir şey bu. Överek susturmaya çalıştılar. Onlar dediler ki Hazreti Salih'e ey Salih sen bundan önce aramızda Kendisine umut bağladığımız birisiydim. Şuhud suresi 62. ayet. Bakın bu istisnai bir şey. Bu överek insanı saptırma çok riskli bir şey. Mesela düşman gelse sizin karşınıza ve size karşı olduğunu söylese, size farklı şeyler söylese ona karşı tavır belli, bellidir ve o tavır ortaya konur. Ama eğer düşman sizi övüyorsa... O övgünün karşısında sarsılmadan durabilmek kolay bir şey değil. Çünkü övgü insanın ocağını batıracak bir şey. Eğer o övgüyü bir şekilde anlayabilecek bir dirayette değilse bir insan bazen övgülerle ayağı yerden kesilir ve ne yazık ki yakın yanlış yönlere sapabilir, yanlış yollara kapılabilir. Hazreti Salih'e ilk önce kavmi, Böyle bir övgüyle karşılık verdi. ya biz sana umut bağlamıştık senin için şöyle şöyle hesaplarımız vardı. Seni biz kendimize kral yapmak istiyorduk biz diyorduk ki Salih yarın öbür gün Semud kavminin şöyle şöyle en üstteki adamlarından biri olacak. Ama sen bizi hayal kırıklığına uğrattın böyle bir şeyle karşılık vererek Hazreti Salih'in tebliğini aslında bir yönüyle provoka etmeye bir yönüyle susturmaya çalıştılar. İkincisi atalarını ileri sürdüler. Birçoğunun yaptığı gibi. Hud suresinin 62. ayetinde. Sen bizi neyden nehi ediyorsun dediler mesela Hazreti Salih'e. Biz atalarımızı şöyle gördük böyle gördük. Yüzyıllardır bizim duyduğumuz babalarımızın, dedelerimizin, dedelerimizin babalarının, onların babalarının yaşadıklarına aykırı şeyleri söyleyerek. Sen bizi nereye vardırmak istiyorsun? Sen doğrusun da dedelerimiz mi yanlış sen doğrusun da onlar mı hata bir sen mi doğrusun bu sözleri hatırlayın bir yerlerden aynısını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de söylediler mesela çıktılar karşısına peygamberimizin tamam sen böyle böyle diyorsun da Kusay böyle değildi dediler Abdümenaf böyle değildi senin kendisin kendi yanında yetiştiğin Abdülmuttalib'i biz böyle görmedik bilmedik diyerek ataların dedelerin üzerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi farklı bir yere sevk etmeye çalıştılar. Birçok peygamberde gördüğümüz bu şeyi Hazreti Salih'te de görüyoruz. Üçüncüsü yalanladılar Kamer suresinin 23. ayeti. Dördüncüsü küçümsediler Kamer suresi 25. ayet. Beşincisi kibirlendiler. Birçok müstekbirin yaptığı gibi kibirlendiler Araf suresi 75'te. Baktılar ki övgü tutmuyor. Bu sefer neye geldiler? Kibirlenerek sövgüye başladılar. Kamer Suresinin 25. ayetini okuyun. Bakın şöyle bir cümle okuyacaksınız. Vahiy gele gele içimizden ona mı gelecek? Bu kadar insan dururken e biraz önce övmüştünüz. Umut bağlanan birisi demiştiniz. Ama öyle karşılık vermeyince o övenler şimdi başka şeyler söylüyorlar. Hayır dediler o salih. Yalancı kendini beğenmiş birisidir. Hazreti Salih için bunu söylediler. Büyülenmiş dediler şu ara suresinin 153. ayeti. Bakın bu büyülenmiş ifadesini de çokça duyduk değil mi diğer peygamberlerden de. Niye bu ifadeyi kullanıyorlar genelde? Allah Resulü'ne de mecnun dediler biliyorsunuz. Neden? Bunun iki tane temel sebebi var arkadaşlar. Birincisi şu bir adam büyülenmiş... Ya da cinlenmişse yani ona cin musallat olmuşsa o adam güvenirliğini yitirmiştir. Onun yanına giderseniz siz de zarar görürsünüz. Aslında propaganda böyle algıyı böyle yönetiyorlar. Onun için özellikle birçok peygambere onlara sihir yapılmış. Sihirden etkilenmişler ya da onlara cin musallat olmuş diye bir propaganda yapıyorlar. İkincisi ise hakikat karşısında aziyetlerini ortaya koyunca Başka bir şey gelmiyor akıllarına. Darun Nedvedeki konuşmaları hatırlayın onlarca defa o rivayeti ben başka vesilelerle de aktardım size. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin daveti halka halka yayılıyor. Konuşuyorlar nasıl keselim diyorlar davetin önünü. Ne yapalım herkes bir şey söylüyor. Kahin diyelim şair diyelim sahir diyelim işte sihirlenmiş diyelim. Şunu diyelim bunu diyelim bir şeyler üretmeleri lazım. Onun içinde en cazip geleni bu oluyor. Büyülenme ya da mecnun ona cin musallat olmuş. Cinlerle arası iyi deyip böyle bir propaganda oluşturuyorlar. Yedincisi arkadaşlar itiraz ettiler şu ara suresi 154. ayet. Neye itiraz ettiler biliyor musunuz? O da bir beşer biz de bir beşeriz. Niye Allah ona göndermiş olsun ki bizimle onun arasında ne fark var? Eğer o da bize peygamber olarak gelecekse gelmişse onun bizden bir ayrıcalığı olması gerekiyordu ama bakıyoruz hiçbir ayrıcalık yok. Bu beşer peygamber istememenin inkar psikolojisindeki yerini hatırlarsanız at kavmini işlerken işledik. Oraya tekrardan bakabilirsiniz bu bir hastalık yani özellikle beşer üstü bir elçi beklentisi ayrı bir şey zaten. Uğursuzluk sebebi olarak gösterdiler bakın sekizincisi burada değil mi? Evet uğursuzluk sebebi olarak gösterdiler. Neml Suresi 47. ayeti bu ne? Senin ve sana inananların yüzünden başımıza uğursuzluklar geldi dediler. Bu da öyle bir itiraz ki Hazreti Salih bu itirazın karşısında onlara cevap verdi. Hayır dedi Bilakis siz benim getirdiklerime uymadığınız için bunlar başınıza geldi. Ne oldu biliyorsunuz değil mi? Kuraklıkları arttı, imtihanları arttı. Bu kuraklıklar artınca faturayı müminlere kestiler ve böyle bir ithamda bulundular. Dokuzuncusu inananların zihinlerine şüpheler vermeye çalıştılar. Araf suresi 75 geldiler Hazreti Salih'i ikna edemeyince ona bu manada karşı koymaları Ortaya koyunca cevap alamayınca müminlerin yanına geldiler. Hazreti Salih'e inanmış olanlara ve şöyle bir soru sordular. Biz Araf suresinin 75. ayetinden okuyoruz bunu. Şüphesiz onun Rabbi tarafından gönderildiğini siz biliyor musunuz? Yani bunun için bir deliliniz var mı? Biz böyle bir delil göremiyoruz bir ayrıcalık da göremiyoruz. Sizde böyle bir delil var mı deyip onların zihinlerinde şüpheler oluşturmaya çalıştılar. Ama mümin insan telkinlere kapılmaz. Mümin insan birilerine vermez aklını. Birilerinin yönlendirmesiyle hareket etmez. O inanmıştır. İnanmış insanı kimse yolundan saptıramaz. Araf suresinin devamında biz Salih aleyhisselama inanmış olan o müminlerden muhakkak ki biz onunla gönderilen her şeye inananlarız sözünü okuyoruz. Bu da aslında... Nasıl ki inkarın bir psikolojisi varsa müminin de bir psikolojisi var, imanın da bir psikolojisi var. O imanın psikolojisini okuyoruz. Sonuncusu da şu mucize istediler. Şu ara süresi 154. ayeti ayetinde başka yerlerde de var dediğim gibi feati bir ayetin in kuntemin sadiqin hadi dediler. Eğer doğru söyleyenlerdense se salih ediyorlarsa halal ama haydi bize bir mucize getir de görelim. O kadar söylüyorsun söylüyorsun bir mucize getir de görelim diyorlar. Geliyor mu mucize? Geliyor. İnanıyorlar mı o mucizeye? İnanmıyorlar. O da işte yine inkarın psikolojisi. Şimdi benim güzel kardeşlerim önemli bir bahse giriş yapıyoruz. Bakın çok önemli bir meseleyi konuşacağız biraz sonra. Belki bunun üzerinden kendi dünyalarımıza da farklı farklı mesajlar taşımaya çalışacağız. O önemli bahis üçüncü fasıl Semud kavmine gönderilen en önemli mucize dişi deve. Mucize biliyorsunuz insanı aciz bırakan iş demektir ve Allah peygamberlerine bazen müsret olsun diye yardım olsun diye bazen teyit olsun diye bazen müminlerin imanlarını takviye etsin diye bazen de Kafirlerin helakına meşru bir zemin olsun diye gönderir mucizeler. Ve birçok mucize göndermiştir. O mucizeleri biz Kur'an'da okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme de o mucizelerin geldiğini biliyoruz. Biliyorsunuz mucizeler üç türlüdür. Hissi mucizeler bizatihi o gün yaşayan insanların şahit oldukları gördükleri mucizelerdir. Haberi mucizeler var. Haber verir gelecekten Allah'ın verdiği o bilgiyle bir de bilgi mucizesi vardır ki o vahidir ve peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş en büyük mucize Kur'an'dır. Kur'an bilginin akli mucizenin en zirvesinde durur ve kıyamete kadar da o mucize olma özelliğini devam ettirecektir. Neden gönderilir mucizeler biraz önce söyledim aslında ama akıllarda iyice bir yerleşsin. Hidayet vesilesi olması için helaka meşru bir sebep olması için yani itiraz kapılarını ka tamamen kapatmak için elçilere ve onlara iman edenlere bir nüsret yardım olması için. Bütün peygamberlere bu mucizeler bu üç tane temel mesele ile alakadar olarak gelir. Salih Aleyhisselam'dan da kavmi hadi mucize, hadi mucize dedikleri zaman Allah onlara bir mucize gönderdi. Neydi o mucize? Dişi bir deve. Geçen der size beş tane soru verdim arkadaşlar. Umuyorum ki inşallah bu soruları biraz incelemişsinizdir. Çünkü çok mühim sorulardı bunlar. Bu sorulara ben de şimdi birer birer Cevap vereceğim inşallah. Çünkü önemli bir meseleydi ve bu mucize üzerinden biz başka şeyler de alacağımız için istiyorum ki yeri geldiği geldiğinden dolayı bu meseleleri biraz irdelemiş olalım. Birinci sorumuz neydi? Deve Hazreti Salih'in mi Allah'ın mı devesi? Burada zaten belli aslında ama niçin bu soruyu sorduğumu da siz anladınız. O şurada dursun. Ben size bir şey söyleyeceğim burada. Gerek ayetlerde gerek hadislerde biz o devenin nasıl ortaya çıktığına dair bir bilgi okumuyoruz. Mesela biz Kur'an'da bu kadar ayet okuduk. Hadislerde de var Salih aleyhisselamı ve Semud kavmini anlatan bazı rivayetler. Devenin nasıl ortaya çıktığına dair bir rivayet yok elimizde. En azından. Hadisler açısından böyle sahih bir rivayet yok elimizde. Ancak birçok tarih kitabımızda mesela İmam Taberi'nin tarihinde, i̇bn Esir'in El Kamil'inde, Salebi'nin Araisi'nde, İbni Kuteybe'nin Maarifinde, Ebu'l Fida'nın El Bidaye ve Nihayesinde, İbni Kesir'in de var biliyorsunuz aynı isimde ama buradaki özellikle Ebu'l Fida, Ebu'l Fida'nın bu kitabında, Olayın hikayesi anlatılır bize bu tarihi bir rivayettir doğru mudur değil midir o işin ayrı bir boyutu. Ama şöyle bir şey anlatılır bize mucize talebi çoğalınca Hazreti Salih aldı kavmini bir dağın kenarına getirdi. Bakın dedi şu dağa dağ bir anda titremeye başladı aynen bir doğum sancısı gibi bir sesler geldi sonra kaya yarıldı. Ve içerisinden bir dişi deve arkasından da yavrusu çıktı. Bize tarihi bilgiler bunu anlatır. Ancak bu manada biz ne ayetlerde ne hadislerde bunun böyle olduğuna dair bir bilgiyi bilmiyoruz. Ancak elimizde şöyle bir şey var. Şimdi kavmi Hazreti Salih'ten ikide bir hadi mucize hadi mucize diye mucize talebinde bulunduklarında Hazreti Salih var olan develerden bir tanesine abu size mucize deyip gösterseydi inanabilirler miydi kavmi inanmazlardı demek ki farklı bir deve o deve ve o devenin sahibi yok sahibi Allah zaten birazdan ona geleceğiz na katullah demesinin sebebi o kimse benim mülkümdür diye sahip çıkmıyor daha önceden kimselerin malı değil mülkü değil kimseler de görmemiş o deveyi dolayısıyla bir anda ortaya çıktığına dair Kur'an'ın zaten akışından da biz bir şey çıkarabiliyoruz mucize olması dolayısıyla da böyle bir şeyin olması mümkündür zaten. Ama bunlar çok öyle tartışmaya konu olacak meseleler değil gerek de yok bunlara asıl biz almamız gereken şeylerde biraz daha yoğunlaşmak, yoğunlaşmak durumundayız. Şimdi deve Hazreti Salih'in mi Allah'ın devesi mi nasıl kullanıyor Kur'an? Naqatun diye kullanıyor. Naka ne olduğunu göreceğiz şimdi. Naqatullah diye de kullanıyor ama hiçbir yerde nakatus salih yok. Niye bunun altını çiziyoruz? Ne var ki hocam bu kadar ısrarla bunun üzerinde duruyorsun? Ya biz bir yanlış bir şey söylüyoruz. Mesela Adem'in mucizesi diyoruz. Musa'nın mucizesi diyoruz. İbrahim'in mucizesi diyoruz. Salih'in mucizesi diyoruz. Ama bu dediklerimizde eğer zihnimizde o mucize peygamberin eliyle ortaya çıkmış ve peygamberin inisiyatifiyle ortaya çıkmış gibi anlaşılıyorsa bu yanlış bir anlayış mucizenin sahibi Allah'tır Allah verir o mucizeyi o peygamberlerine bir mükafat olsun diye karşısındaki kavimlere muhataplarına da bir helaka zemin olsun diye ya da iman etmeleri için hidayete vesile olsun diye böyle bir şeyle verilir hal böyle olunca Nerede olursa olsun gelen hiçbir mucizeyi biz peygambere izafeten kullanmamak durumundayız. Bu yoksa Kur'an'ın ruhuna aykırı bir şey olur. Bizim yapmamız gereken şey Kur'an bu manada neyi söylüyorsa bizim de o noktada bazı şeylere dikkat etmemizdir. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Niye cemel değil de naka? Biz deveyi cemel biliyorduk. Cemel değil de naka geldi. Bunun bir sebebi var. Arapların kültüründe, Arapların dilinde, kültürlerinde ne kadar çok şey varsa dillerindeki zenginlik de biraz o fazlaca kullanılan şeyin üzerinden şekilleniyor. Bakın mesela Araplarda Kitabul İbil diye kitaplar var. Ne demek Kitabul İbil? devenin isimleri neredeyse bir cilt kaç tane isim var orada deve için kullanılan Kitabul Hayl var mesela at isimleri onlara ait de Kitabul Esed var mesela esed aslan isimleri hayatlarında çokça olduğu için baya baya bir kullanılıyor Allah izin verir inşallah o günlere erişirsek yani siyreti Mustafa derslerine size şimdiden sözüm olsun iki tane mustakil ders yapacağım size bunlardan bir tanesinin konusu deve bir tanesinin konusu hurma Ne niye bunu yapacağız çünkü bunlar gerekli Arap'ı anlayabilmemiz için Arap'ın dünyasında olan bu şeyleri de bizim çok ciddi bir biçimde anlamamız lazım bazı kaynaklarda Arapça'da altı bin tane deve ismi var bu belki biraz mübalağa gelebilir size ama içine girdiğiniz zaman çok da mübalağa olmadığını görüyorsunuz ben size birazını söyleyeceğim sadece bakın cemel erkek devedir gelen neydi kaydı yani dişi deve İbil Kur'an'da da var biliyorsunuz o ayete şimdi geleceğiz develer ama cemelin de nakanın da cemi var onların da cemi var ama bu ibil farklı bir özelliği var bağir Yük taşımaya ve binilmeye elverişli deve. Selil yeni doğmuş deve yavrusu. Hüvar sütten kesilen erkek deve yavrusu. Fasil bir yaşındaki deve. İbni Mahd iki yaşındaki deve. İbni Lebun İbni Mahd iki yaşındaki erkek deve. İbni Lebun iki yaşındaki dişi deve. Hık üç yaşındaki deve ceza 4 yaşındaki deve böyle gidiyor arkadaşlar deve kaç yıl yaşıyor 50 ya da 60 yıl neredeyse Arap'ın dünyasında her yaşta bir isim var ve daha başka şeyler de var mesela ben bir iki tanesini sadece yine söyleyip sizi başka bir konuya götüreceğim kahır daha yaşlı deve mesela avut yaşlı deve kahır daha yaşlı deve Selip dişleri dökülmüş ve yaşlanmış deve. Maç takatı kalmamış kadar yaşlanmış deve. Kıh kıh ölmek üzere olan deve. Him susuz deve. Vaka suresinde de o var böyle suya saldıran develer. Ve daha neler neler. Bunların içerisinde nakanın seçilmesi onun özelliğine ait bize bir bilgi veriyor. Şimdi ikinci soruya geçelim. Allah'ın devesi kutsal bir deve mi? Mesela bu deve ne yapacak? Tazim edilecek mi bu deveye? Önüne geçilip o ta, deveye saygı gösterilecek mi? Tüylerinden müylerinden alınıp eve götürülüp asılacak mı mesela? Yanına gelip ip bağlanıp ondan bir şeyler istenecek mi? Deveyi bulduk, devenin yanında eğer dua edersek Allah dualarımızı kabul eder. Böyle bir mantık var mı? Bunların hiçbir tanesi yok. Böyle bir şey yok zaten nakatallah Allah'ın devesi ifadesi başka bir mesaj veriyor bize. Biz o mesajı anlayabilmemiz için Kur'an'daki şu kavramları anlamamız lazım. Halkullah hurmatullah hükmullah şairillah hududillah bu beş tane kavramı anladığımız zaman biz nakatullahı anlarız. Halkullah Allah'ın yarattıkları Lokman suresinin 11. ayetinde geçiyor bu ifade başka yerlerde de var. Hurumatillah Allah'ın hürmeti emrettiği şeyler özellikle Haç suresindeki 30. ayet bakın şu ayeti bu çerçeveden de okumanızı size tavsiye ederim. Bu meseleyi anlayabileceğimiz sembol ayetlerden bir tanesidir. Allah niçin bize o Hürmeti Hürmeti istiyor o hürmeti göstermemizi Hükmullah Allah'ın Hükmü kararı Mümteyne suresinin 10. ayeti Allah'ın işaretleri Sembolleri Hac suresinin 36. ayetinde hududullah Allah'ın sınırları Size bir soru sormak istiyorum Bu 5 tane Kavram bir tane Ana kavramı hatırlattı mı Size hatırlatmadı mı bir Aklınızı şöyle bir Yoklayın bakıyor. Halkullah, hürmetullah, hükmullah, şeairillah ve hududullah. Bazılarının ödünü koparacak kavram bu kavram. Duyduklarında sadece akıllarına bir şeyler geliyor ya bazılarının o. Yani şeriat bu. Şeriattır aslında burada söylenen. Ve bizden istenen de bu aslında. Na katallah Allah'ın devesinden kasıt da bu ya. Allah bir sınır koymuş oraya. Bir sınırın üzerinden bir mesaj veriyor bize. Ve o devenin üzerinden aslında o gün Semud kavmine sonradan gelenlere söylediği bir şey var. Söyledikleri bunlar bütün bunların geldiği yol ise Allah'ın şeriatı. Allah'ın şeriatı Allah'ın hayata koyduğu. Yasadır o yasa en kamil olandır dinin kemale erdiği nimetinde tamamlandığı o yasadır o yasadan daha güzel daha doğru daha kapsayıcı bir yasa yok en büyük yasa Allah'ın koyduğu yasadır o yasanın adı da şeriattir Allah bizi ondan ayırmasın şimdi benim güzel kardeşlerim burada Şeriatı anladığımızda Nakatullah'ı daha doğru bir biçimde anlıyoruz. Allah deveye tapılmasını falan istemiyor. Sadece o bir sembol işte şeair bu. Mesela dikkat edin bir din düşünün bu din bütün putları yerle bir edecek sonra gelecek bir tane taş yapı olan Kabe'nin etrafında insanları döndürecek. Eğer biz Putları yıkan bu dinin o Kabe'ye yüklediği anlamın ne anlama geldiğini anlamazsak o ikisinin arasını örtüştüremeyiz. Aynı din hacerülesvet Esved bir taş o taşa selam verdirecek. Ya bu din taşları putları yıkmaya geldi. Niye hacerülesvedi Esved'i Kabe'nin girişini astı da ona selam vererek biz bu işi başlattık. Çünkü onu bizden isteyen şeriatin sahibi olan ve alemlerin Rabbi olan Allah. Ve o Allah Celle Celalu zihinlerimizde yanlış bir şey kalmasın diye bize bir şey daha yaptırıyor. Kabe'nin etrafında dolaştırıyor, vardırıyor minaya, senin eline taş veriyor. Karşında da taş var, o taşa taş attırıyor. Mesele taş değil diyor, mesele yapı, yapı meselesi değil. Mesela başka bir şey Allah'ın oraya koyduğu yasa meselesi. Dolayısıyla o yasayı anladığımız zaman biz Allah'ın kutsal kıldığı şeylerin ya da şeair deyip sembol kıldığı şeylerin ne anlama geldiğini biraz daha doğru bir biçimde anlarız. Eğer biz bunu doğru bir biçimde anlamazsak yanlış yerlere zihinlerimiz sapar Allah korusun ve o sapmanın içerisinde biz de tevhid akidesini zedeleyecek işlere meseleyi vardırmış oluruz. Allah bizi bunlardan muhafaza eylesin. Üçüncü soruya gelin neydi o soru? Bir deve nasıl mucize olur? Ah size güzel bir deve resmi. Niye mucize? Bunun mucize kılan şey ne? Bu bir mucize biz bunu Gaşiye suresinden de okuyoruz. Efele yenzurun ilel ibili, keife külükat. Bakmazlar mı o deveye Allah o develeri nasıl yarattı? Allah deveye mucize diyor ve bizi bakışlarımızı oraya yönlendiriyor. İbilin Arapça'da bir başka anlamı daha var. Lafsı müşterektir. Bazı meallerde görürseniz hemen böyle bir arkadaşlarımız var böyle güzel arkadaşlarımız. Hocam öyle değil diyorlar, beş şey değil diyorlar. Ben kapılarını kapatayım. İbil yağmur yüklü bulut anlamına da geliyor. Ama genel anlamda ibil develer. Ve o ayet bize bakmazlar mı? Allah o deveyi nasıl yarattı diyor. Ne var ki bunda mucize? Benim güzel kardeşlerim, Allah aşkına. Mucize olmayan ne var? Bir sivri sineği örnek gösteriyor değil mi Kur'an? sineğin mucizesi diye hele bir araştırın bakın neler göreceksiniz. Kargaları araştırın. Kartalları araştırın. Hadi karga kartal bir tarafta kalsın dönelim kendimize. İnsan olarak bedenimiz bize verilen duygular ruh akıl fıtrat vicdan. Geçen seneki derslerde işledik bunları. Bunlara bakın hepsi mucize hepsi. Ama özellikle deveye burada dikkat çekmesi o günkü dünyada o insanların hayatlarının çok ciddi bir parçasına dikkat çekiyor aslında. Ve onların kullandığı bindiği hayata onlarla tutunduğu Arap ne diyor biliyor musunuz deveye sefine tu sahra diyor yani çöl gemisi o çöl gemisiyle hayata tutunuyor. Ve o hayata tutunurken çok iyi biliyor deveyi bilmez mi hayatının en önemli parçası onların üzerinden bazı şeyler veriyor. Ve Salih aleyhisselamın kavmine de böyle bir mucize göndererek yine bildikleri tanıdıkları aslında hayatlarının parçası olan bir varlık üzerinden bazı mesajlar iletmiş oluyor. Ben deveyi anlatacağım size ilerki derslerde ama birkaç cümle söyleyeceğim sadece burada. Şu ayaklarını görüyor musunuz doğal palet bunlar mesela çölde bilmiyorum gezeniniz oldu mu o kum üzerine bastığınızda ayağınız içeriye doğru gider ama bu devede böyle bir şey yok. O palet tutuyor onu bu devenin kipriklerine bakın iki kat kiprikleri vardır o çöl kumlarını gözüne girmemesi için koruyor. Burnuna bakın inanılmaz bir burun var ve orijinal başka bir varlıkta olmayacak şekilde bir kıstımı böyle asla o çöl kumlarını içine almayacak kadar koruyucu ve oradan havayı alacak kadar da önemli bir şey. Şu deve bir içsin suyu 8-10 gün artık su içmez 10 gün boyunca 50 derece sıcaklıkta yürür yükünü taşır ve hiçbir şey olmaz zannederler ki insanlar suyu de deposu burası su deposu yok burada burası yağ ve burada besin depoluyor aslında. Ve bittiği zaman buradan tüketiyor aslında buradan tüketirken o suyu öyle farklı bir biçimde içer ki mesela 10 dakikada 80-90 litre su içer. Kilosuna göre değişir devenin içtiği su miktarı. Bazı develer 125 litre su içerler. Niye Avustralya'da o hadisi oldu buradan anlayın. Onların da ortakları oldular develer. Sonra da Allah onlara başka şeyler gönderdi biliyorsunuz. Bu devenin her halinden biz bir şeyler konuşuruz. Her halinden. Bu devenin derisi bambaşka bir deri. Bu devenin kulakları bambaşka yani... Farklı bir yapısı var mesela çok müşfik bir hayvandır bir çocuk bile tutar onun ipinden götürür getirir. Ama müthiş de bir kindardır eğer biri ona bir zarar vermişse tutar onu saklar saklar saklar bir gün gelir fırsatını bulduğu zaman onun iyi bir cezasını verir. Bir sürü bunun cinsleri var biliyorsunuz genel anlamda Arabistan'daki olan develerin tek hörgücü var. Ama şunlar da var biliyorsunuz. Bunlar biraz daha soğuk beldelerdeki develerdir. Bizde hep deve Arabistan sanki hayvanı gibi anlaşılır. Ama develer soğuğa da inanılmaz derecede dayanıklı hayvanlardır. Özellikle soğuk beldelerdekilerin iki örgücü olur develerin. Ama genel anlamda Arabistan'daki develer bu aşağıdaki gibidir. Bu develer böyle bir deve, böyle bir hayvan... Ve Cenab-ı Hak böyle bir hayvanı örnek olarak gösteriyor. Bu bir mucize diyor varlığıyla mucize hayattaki size verdiği hizmetiyle mucize siz de alın bunun üzerinden mucize, mucizeyi. Dördüncü soruya gelin devenin üzerinden verilen mesajlar neler? Semut kavmi için bu mesajın ne olduğu anlaşıldı. Ben bir daha hatırlatmak istiyorum. Mucize istediler Allah da gönderdi mucizeyi onlar da o mucizenin altında helaka muhatap oldular. Nedir o zaman mesaj? Mesaj belli. Allah'ın şeriatıyla alay etmeyin. Allah'ın elçilerinin mesajını basite almayın. Allah'ın elçilerinin mesajını basite alırsanız Allah size tutar. En zayıf olduğunuz noktadan bir mucize gönderir. En zayıf olduğu noktaları neydi? Su çok kıymetli. Sularına ortak bir deve gönderir ve onun üzerinden size vereceği mesajı verir. Ve onun üzerinden de o mesajın arkasından da ne gelir helak gelir. Dolayısıyla burada aslında Semut kavmine verilen mesaj çok net bir biçimde bize de bir şeyler söylüyor ama ben bizi ayırdım. Buradan aslında Semud kavminin o mesajının üzerinde çok ciddi bir biçimde durmak lazım. Aynen neye benziyor biliyor musunuz? Ben bu hafta bu derse hazırlanırken hep aklıma Beni İsrail'in İsrail oğullarının Musa aleyhisselam dönemindeki o bakara inek kıssası aynı. İstediler istediler istediler en sonunda Allah gönderdi gönderdikleri de onların belası oldu. Aynı şey Semud kavmi içinde geçerli. Böyle bir şeyi alay konusu etmeyin. İnanmamazlık adına şüphelere ortaya koyarak bir değerlendirmeye tabi tutmayın. Allah'a meydan okumayın. Allah'a meydan okumaya kalktığınız zaman elçileri alaya almaya kalktığınız zaman Allah sizi en hassas yerinizden vurur. Gelen imtihan da o imtihan sizin helakınızın neticesi olur. Şimdi benim güzel kardeşlerim gelelim bugüne. Deve bugün ne anlama geliyor? Beşinci sorumuz buydu değil mi? Ben bugün çok önemli şeyleri bu başlığın altında size vereceğim. Ve o söyleyeceğim cümleler zihninizde iyice otursun diye de son faslı da bugünkü derse yapmayacağım. Yani cennet dünyadaki cennet aileyi bugün yapmayacağım. Çünkü üzülürüm eğer bu söylediklerim. Tam olarak sizde karşılık bulmazsa Eğer bu noktada verdiğim mesajlar yerini bulmazsa Arkasından aileye ait bir şeyler söylersem onunla, onun gölgesinde kalır diye onu da vermiyorum Bugün bu deveden biz ne anlamalıyız meselesinin üzerinde biraz durmak istiyorum Ne dedi deveyi bize takdim ederken Rabbimiz Kur'an'da dedi. Allah'ın devesi Allah'ın devesi Ardullah Allah'ın ardında Allah'ın arzında ona belirlenmiş bir kural var. O kuralların ne olduğunu haftaya göreceğiz. Kendisine sulardan içecek otlardan otlayacak ve Allah'ın şeriatı olarak Allah'ın o din için yüklediği bir sembol olarak varlığını devam ettirecekti. Bir şeye Allah denmesi için ya da Hududullah denmesi için ya da şeairillah denmesi için yani Allah'a izafe edilerek gelmesi için o şeyin Allah'a ait olduğuna dair bir bilgi zihinlerde çağrıştırılır. Özellikle nakatallah, mülkullah ve buradaki ardullah bir şey bize söyler. Bunların mülkü kesinlikle Allah'a aittir. Zaten her şey mülkü Allah'ta. Yeryüzü Allah'ın değil mi? Ne varsa Allah'ın zaten şu anda Allah'ın olmayan hiçbir şey yok. Ama Allah'ın olan her şeyin içerisinden bir şeyin seçilip onun Allah'a ait olduğunun özellikle ifade edilmesinin anlamı bunun sahibi yok bu şeyin sahibi Allah'tır. Peki neye çağrıştırıyor biliyor musunuz bu? O şey kamuya ait bir maldır. O şeyin sahibi bütün bir millettir. Asla bunun falan filan diye özel bir sahibi yok. Senin mülkün olabilir o sana ait bir şeydir ama bir şeye eğer Ardullah deniyorsa bir şeye eğer Nakatullah deniyorsa o millete ait bir maldır. Ve kimse onda hak sahibi olarak ortaya çıkamaz. Allah ıslah etsin Emevileri Emeviler bize çok çok büyük bir Belalar açarak gittiler iyilikleri de var ama çok büyük belalar açarak gittiler o açtıkları belalardan bir tanesi de şuydu beytül mali devletin malı olarak gösterdiler dediler ki beytül mal devletin malıdır niye bunu dediler beytül mal devletin malı gelen halife sultan da zaten devletin başkanı o zaman beytül mal de istediği gibi inisiyatif kullanabilir. Asla bu imametin ve hilafetin kabul edeceği bir şey değil biz ne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey gördük ne Raşit halifelerden beytül mal milletin malıdır ve milletin tamamının hak sahibi olduğu bir maldır o onda başkası hak olarak ileriye süremez dolayısıyla kamuya ait bir mal dediğimiz zaman millete ait bir mal demiş oluruz. Ve oraya herhangi bir hürmetsizlik bütün bir milletin hakkını hukukunu gasp etmek demektir. Şimdi 83 milyon değil mi bu memleket 83 milyon. Sen bir dairede memursun bir dairede amirsin bir yerde bakansın başbakansın devlet başkanısın. neyse şeyin ne, ne kadarsa rütben. Senin oradaki o görevini icra ederken sana emanet edilmiş olan her şey milletin malıdır. Ve sen o milletin malına eğer hakkın olmayacak şekilde el uzatırsan 83 milyonun vebalini üstlenmiş bir vaziyette Allah'ın huzuruna gidersin. 83 milyonla yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekileceksin. Niye sahabenin ödü koptuğu? Devlete ait görevleri yer almamakta niye Hazreti Ömer'e o kadar ısrar etmelerine rağmen ya arkadaş gidin başından bir evden bir kurban yeter ne istiyorsunuz benden deyip oğlunu kendinden sonra niye atamadığını anlıyor musunuz? Neyi kaybettiğimizi de şu anda anlıyor musunuz? Niçin biz bu haldeyiz bunu da anlıyor musunuz bilmiyorum ama mesele gerçekten çok ciddi bir meseledir. İnsan ferdi bir günah işler Allah'a tevbe eder inşallah Cenab-ı Hak onun tevbesini kabul eder. Ama Allah'ın müdahil olmadığı bir mesele kul hakkı ve bu kul hakkı ikimiz bir mesele yaptık. Sen bana haksızlık ettin ben sana haksızlık ettim Allah'ın huzurunda hesaplaşacağız. Bu hesaplaşma neticesinde birbirimizle ya helalleşeceğiz ya davalaşacağız. Ya 83 milyonun tamamının vebaliyle Allah'ın huzuruna gitsen. 83 milyonla Allah seni yüz yüze getirse ve hepsiyle helalleşme ya da hak ihlali konusundaki o hakkın taakkuku noktasında bir hesaba konu olsan mesele işte bu kadar ciddi bir mesele ve biz bu meseleyi anladığımız zaman İslam'ın ruhunu anlamış olacağız. O zaman biz Allah meselesinde niye Allah'ın devesi diye isimlendirdi ve bu noktada bir şey yüklendi ona o meseleyi daha iyi anlamış olacağız. Eğer böyle anlamazsak bu manada bir şekilde ona buna havale etsek meseleleri inanın ki başımızdan bu felaketler bir türlü gitmeyecek. Ne yazık ki bu konuda biz gereken ehemmiyeti bu konuya Tam anlamıyla vermediğimiz için bugün ümmeti Muhammed bu sefaleti çekiyor. Yoksa ümmeti Muhammed'in yaşadığı coğrafyalarda inanın şu anda o coğrafyaların ürettiği değerler millete eşit oranda dağıtılsa, milletin kaynakları millete irca edilse ve bu noktada asla kamunun malına el sürülmese, bir toplu iğneden bir karış toprağa kadar her şeyin bu konudaki hassasiyeti gözetilse biz bu halde mi olacaktık Allah aşkına ya? Şu andaki sefaletimizin, cehaletimizin, fakru zaruretimizin nereden kaynaklandığını ne olur doğru anlayalım. Ne olur doğru anlayalım ve bu noktada kaybettiğimiz hassasiyeti yeniden kazanalım. Varsa eğer etrafımızda kamuda çalışan arkadaşlar ben burada hepsine sesleniyorum. Sesimi duyan kim varsa memur ona amirine de en yukarıda skinden de en aşağıdakine kadar hepsine sesleniyorum. Ve diyorum ki bu bir millet hakkıdır. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gitmeyin. Eğer varsa boynunuzda böyle bir vebal ne olur daha vakit erkenken tevbe edin. Böyle bir veballe Allah'ın huzuruna gidip de yarın. 83 milyon insanla karşı karşıya gelip böyle bir hesabın konusu olmayın. Çok ciddi bir meseledir bu mesele ve bu mesele hak ettiği oranda eğer üzerinde durulursa ve hepimiz bu noktada hassasiyet eğer kazanırsak inşallah o noktada bazı şeyler farklılaşacak. Beviz Raşid halifeler döneminde gördüğümüz üzere aynen onların cihana gösterdikleri o güzel numuneleri biz de bu günlerde göstermiş olacağız. Cenab-ı Hak nasip eylesin. Kulağımda böyle bu hafta yankılandı duyurdu. Bilmiyorum fark ettiniz mi biraz da hastayım. Hastalığımın sebebi de belki de bu sözün ağırlığı. Şöyle bir söz yankılanıyor kulağımda. Diyorum ki kendi kendime Semut kavmi bir tane deveyi katletti. Bugün ümmeti Muhammed olarak biz her gün yüz deveyi katlediyoruz. İster bunu görelim ister görmeyelim. Eğer biz emri bil maruf ve nehi anil münker çerçevesinde bu konuda görevimizi tam anlamıyla yapmasak susan da Allah katında mesuldür. Görüp de bu işi uyarmayan da Allah katında mesuldür. Ve o mesuliyet farklı farklı veballer bize yükleyecektir. Benim ödüm kopuyor. İnanın ki ödüm kopuyor. Ve ben ehli imandan hiçbir insanın böyle bir şeyle Allah'ın huzuruna gitmesinden dolayı vicdanım rahat olmaz. Ve elimden geldiğince Allah bana nefes verdikçe ben gördüğüm her şeyi bu noktada uyaracağım. En azından mesuliyetimi bu noktada yerine getireceğim. İstiyorum ki siz de aynısını yapın. Dalkavukluğun bize bir faydası yok. Milleti övmenin bu manada gereksiz bir biçimde farklı şekillerde bazı şeyleri abartmanın hiçbir anlamı yok. En önemli mesele ahirette vereceğimiz hesap meselesidir. O hesap meselesini unutmadan hareket edelim de Rabbimizin huzuruna vardığımız zaman en azından bu vebalden kurtulmuş olalım. Allah bizleri bu veballe karşısına almasın bize emanet ettiği her şeye o emanete yüklediği değer ve kıymet neyse ve bizden beklediği şey neyse o çerçeveden karşılık verebilmeyi bizlere nasip eylesin adalete riayet eden ehliyete riayet eden liyakata riayet eden hak hukuk konusunda çok ciddi bir biçimde hassas olan kullarından etsin bizi. Ve Hazreti Ömer'e kazandırdığı o furkaniyeti yani hak ile batılı hidayet ile dalaleti iman ile nifakı birbirinden ayırma çizgisini Cenab-ı Hak bizlere de nasip eylesin. Böyle bir çizgiyi benimsemiş hakkın hatırı alidir hiçbir hatıra feda edilmez deyip hakkın hatırı için çalışan ve her hatırı Hakkın hatırı çerçevesinde değerlendiren bundan başka da hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmayan bunu da hakkıyla hakka yaraşır bir biçimde dile getirecek bir feraseti basireti bizlere nasip eylesin. Bizi birbirimize de bu konuda hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.